Bugünkü programda Asır suresini işleyelim. İlk başta asırdan bahsediliyor. Bugün içinde olduğumuz zaman anlamı verilmiş. Evvelki asırlarda asrımızda diye başlayan cümleler kuruyoruz. Değil mi? Bu zaman içinde bulunulan mutlak zaman anlamında. En kabul göreni bu. Buna göre bu surenin başında zamana yemin edilmiş. Bir bakıma zamanın biz insanlar hayatında ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilmiş. Neden peki kardeşlerim? Çünkü zaman dediğimiz Allah'ın yaratması, yönetmesi, yok etmesi veya her birimize rızık vermesi kimilerini alçaltması veya kimilerini yüceltmesi gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren o fiiller var ya, o fiillerin tecelli ettiği bir şarttır zaman, bir varlık şartıdır. Aynı zamanda insan bakımından da hayatın içinde geçirdiği ve her türlü iyilik mi yapacak, kötülük mü yapacak, tüm eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkandır. Fırsat alanı, zaman. Peki, aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Bizler, Allahu Teala üzerine yemin ediyoruz, değil mi? Gündelik yaşamımızda. Tabii, bunu gereksiz kullanmamak da lazım. Bir ürünü pazarlarken veya boş yere belki yemin etmemek lazım. Ama bazen, Sözümüzü daha kuvvetlendirmek için ne yapıyoruz? Yemin ediyoruz. Bu benim yeminim, senin yeminin. Allah azze ve celle asra yemin ederek başlıyor. Asra yemin olsun ki. Peki Allahu Teala'nın yemin etmesi nasıl oluyor? Bu işin üstadları demiş ki Allahu Teala. Haber verdiği o şeylerdeki, birazdan ona geçeceğiz, ne kadar önemli mevzular olduğunu ifade buyuruyor. Yani daha dikkat etmemizi buyuruyor. Her surede anlatılan, ayetlerde anlatılanlar, ya ibrettir, ya nasihattir, ya bir uygulamadır, ya bir yol göstericidir. Hepsinin ayrı değeri vardır. Ama Allahu Teala bazı ayetlerinde yemin ederek bahseder buyurur. Sadece Asır suresinde değildir. Bunlara çok daha dikkat et. Bu kelimelerin altını çiz, ezberle buyurur. Yine üstadların bir açıklaması da şöyle. Kısa yani herkesin daha kolay ezberleyebildiği çocuklarımızın kendi çocukluğumuzda da kolay ezberlenen bu surelere çok daha dikkat etmek gerekiyor. Anlamlarını mutlaka bilmek gerekiyor derler. Bunun altını bir çizelim. Ayet ayet gidiyoruz ya, asra yemin olsun diye yemin ederek başlıyor Allahu Teala. Biz kullar olarak yemini ancak Rabbimiz üzerine yapıyoruz. Değil mi? Çünkü ondan başka bir şey için şeref namusu üzerine yemin etmek geçerli bir yemin değildir. Biz sadece Allah adına yemin ederiz. Çünkü onun Celle Celaluhu adına yemin haricinde bir yemin edersek şüphesiz hüsrana uğrarız. Bunu anladık allah Teala'nın yemin etmesi senin benim yemin etmem gibi değildir. Sadece bu konulara dikkat etmemizi buyurduğu için altı kalın çizgilerle çizilmiştir. Bizler bunu böyle anlayacağız. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz zaman çok önemli. Yani allah Teala'nın yemin ederek başladığı bir anlamı zaman olan o asır şu yaşadığımız çok önemli. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerif vardır. Çocukluğumuzdan beri duymuşuzdur. Gelin tekrar edelim. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlık gelmeden gençliğinin hastalık gelmeden sağlığının sıhhatinin fakirlik gelmeden zenginliğinin, meşguliyet gelmeden o boş vaktinin ve ecel gelmeden hayatının diye devam ediyor ya. Meşhur bir hadistir. Bu açıdan bakalım, akıllı bir insanın kendisine emanet olarak verilen, imtihan olarak verilen zamanın nimetini iyi değerlendirmesi, Boş ve manasız şeylerle kaybetmemesi gerekliliği üzerine yemin edildi. Bu zaman çok önemli ey insanlar Buyruldu belki de. Ömür nedir peki? Her geçen saat, her harcanan nefestir ömür. Ve iki yere çıkar kardeşlerim. Ya o saatlerimiz... Harcadığımız zaman, aldığımız, verdiğimiz nefesler ya iyi bir işe harcanır ya da boşuna geçer ya da kötüye. Boşuna geçtiyse elbette bu bir zarardır. Bir işi harcadık diyelim ömrümüzü, nefesimizi, zamanımızı neyse eğer güzel işlerse, güzel olan bir itaat, eğer kötü bir zamansa, Kötü bir hata ve günah. allah Teala bununla beraber asrın, zamanın akışı içinde her yönden bugün 2020 yılında etrafımızdan bize hücum eden engelleri, baskı yapan diğer olayları nefsimizin bugün onu bunu şunu özenmesini de belki bize düşünmemizi emrediyor. Bugün nasıl bir tehlike içindeyiz? Her an insanın imanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Belki bundan yıllar önce, yüzyıllar öncesinde yaşayan Müslümanların yaşamadığı kadar imanımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir yandan medya, mahalle, Yetiştirmeye çalıştığımız evlatlar, Teknolojik gelişmelerle beraber kaybettiğimiz değerler, Kafa karıştıran videolar, neşriyatlar, televizyon programları, Her şey düşünüldüğünde ne kadar önemli bir giriş olduğunu anlıyoruz. Asır suresinin o ilk ayetinin. Kardeşlerim, gelin devam edelim. Zamanın önemini bir kez daha anlamaya çalıştıktan sonra. Peki diğer ayetlerde bize ne buyruluyor? Surenin devamına bir bakalım. İnsan mutlaka ziyandadır. Kimler hariç? Onlara geçelim. Birincisi samimi bir şekilde iman edenler. Bir dakika, ben iman ettim, bunu dilimle söylüyorum, kalbimle söylüyorum, samimi bir şekilde iman nasıl oluyor? Biliyorsunuz, ameller yaptığımız ibadetler, hal, tavır ve tutumlarımız, bir de niyetimiz var. Namazda dahi, sadakada dahi, bir insana yardım yaparken dahi niyetimiz, bizim için ölçü oluyor biliyorsunuz. Yani, bir insan hayatı boyunca namaz kıldı diyelim ama bu namazı ajanlık yapmak için Müslümanların arasına fitne sokmak ve kendini Müslüman göstermek için kıldığı bir namazın kendisine de bir faydası yok. Niyet çok önemliydi. Amel evet önemli ama niyetten sonra. Eğer siz niyette Samimi olmak için ne yapacağınızı düşünüyorsanız bu aciz gibi cevap şöyle verilmiş. Allah'a ahirete imanda samimi olacağız. İmanımız yok mu? Haşa. İmanlıyız. Fakat yetmişten fazla imanın mertebeleri sıralanıyor. Bu mertebeleri kazandığımız nispetinde samimiyetimiz artacaktır. Kardeşlerim, samimiyeti bertaraf eden, samimiyetin zıddı ne var ona bakalım samimiyeti anlamak için bir şeyin zıddıyla konuyu daha iyi anlayabiliriz. Karşımızda riya, gösteriş bulunuyor. Demek ki ben riya ve gösterişe ne kadar uzak olursam, olmaya çalışırsam veya o kadar samimi olurum. Birilerinin görmesi, duyması, onların aferini için bir şeyleri yaparsam, Asır suresinin şimdi şu maddelerinde sayılan samimi bir şekilde iman etmek istiyorsam uzak kalacağım. Dürüstlükten, samimiyetten ödün veren, insanların gözünü boyayarak kazanç sağladığını zanneden kimselerin, aslında kaybettiğini buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Onlar görsün, duysun diye iş yapanların yani riyakar insanların eline geçecek olan dünyada da, ahirette de ziyandan başka bir şey değildir. Asır suresinde az önce duyduğunuz belki milyon defa tekrarladık. İnsanların hüsranda olduğundan bahsediliyor. Düşünün, tam bir yere geldiniz, o yere gelene kadar ne kadar yol katettiniz? Gideceğiniz menzile çok az bir şey kaldı ama önünüzde uçurum var. Hüsran haliniz. İşte eğer biz yapacağımız veya bugüne kadar yaptığımız şeylerde samimiyeti yakalamadan, onun, bunun, şunun için. Burada yer kapmak, onun gözüne hoş görünmek veya onun kızını almak için hacı abiye, hacı amcaya, hacı anneye kendini iyi göstermek için yaptığımız şeyler riyadan başka bir şey olmuyor. Müslim'de geçen çok meşhur bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah sizin görünüşlerinize mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar o zaman Rabbimiz Celle Celaluhu'nun katında iyi bir kul sağlam samimi bir Müslüman olmak istiyorsak temiz bir yüreğe samimi yapacağımız veya yaptığımız amellere sahip olmak gerekiyor niyetimizin temiz olması gerekiyor çünkü Rabbim Celle Celaluhu bileceğim, gizli, açık, her halimi bilir. Kimin ne için yaptığımı, nasıl yaptığımı o bilir. İki yüzülülükten uzak duracağız. Bir örnek verilmiş mesela, derler ya, her an Allah'ın seni kontrol ettiğini, gördüğünü, gözettiğini düşün. Böyle düşünen bir insanla, bir akrabası vefat ettiği zaman veya iflas ettiği zaman Allahu Teala'yı hatırlayan bir insanın aynı samimiyette olduğunu niyetindeki en azından samimiyetin aynı olduğunu söyleyebilir misiniz? Söylemeyiz. Kalpleri bilen, işiten, Allah'a iman eden kimsenin samimiyetiyle gaflete dalan ve bu şekilde Hayatına devam eden insanın niyeti, samimiyet en azından bir olmaz. Peki ne yapıyoruz? Bunun çözümü var. Gafleti dağıtmak, aklına başına almak, samimi olmak için imanı kuvvetlendireceğiz. Bu da nasıl oluyor? Gafletten uzak durarak, daha bilinçli, daha şuurlu bir hareket ederek ve imanı öğrenerek hemen o asır suresinde eğer şunlar şunlar şunlar yapılırsa onlar kurtuluştadır diğeri hüsrandadır anlatıldığıya bize birinci mevzu neydi sağlam bir imandı ne demek bu ben dinimi öğreneceğim öğrendiğim kadarıyla elbette bilmediğim şeyler var hepsine kalben inandığımı itiraf edeceğim. Ahiret gününe, kaza kader, hayır şer, meleklere, kitaplara vesaire bunlara bunların olduklarına iman edeceğim. Ayrıntılarıyla bilmiyor olsam da Kur'an-ı Kerim'de yazan her şey doğrudur. Ahirette ''Evet ayrıntılarıyla bilmiyorum başıma neler gelecek, ölüm anı nasıldır, kabir nasıl, yeniden dirilme nasıl bunları ayrıntılarıyla bilmiyorum ama hepsine Allah'tan gelen her şeye inanmıyorum.'' dedim. Ve sonrasında amel etmeye başladım. Bu iman konusunda benim bilmem gerekenlerden. Kardeşlerim, Salih amel işleyenler ikinci başlık, Asır suresinde. Ne demek bu salih amel? Güzel işler yapan, iyi davranışlar, hayırlı e, hal ve harekette bulunan insanlar. Ameli hasen diye geçiyor. Ameli hasen, ameli salih. Kur'an-ı Kerim'de 120'den fazla yerde salih kavramı var çok fazla geçiyor. Hem Kur'an'da hem sünnete uygun olan davranışlar hem de bu davranışları sergileyen müminler kadınıyla erkeğiyle Kur'an'da bu tabir var. Kimler salih veya saliha. Hanımlar için de o tabir kullanılıyor. Zaten çok güzel e, kız çocuklarına verilecek isimler salih veya saliha. Buradan da bunu tavsiye babında aktarmış olalım. İşte 70'ten fazla ayette de ne geçiyor? Ameli Salih kavramıyla beraber çok önemli bir bağ var. Salih amel. Ameli Salih. iman ile Salih amel arasında çok önemli bir bağ kurulmuş 70'ten fazla ayette tekrarlanıyor. Dikkat çekiliyor daha doğrusu. Ayrıca, biz insanlara, müminlere güzel iş, salih amel işlemeleri emrediliyor ve bu sayede salihlerden olursunuz. Siz de onlardan olun diye tavsiyede buyruluyor. Kardeşlerim, salih amel herhangi bir iş yaptınız. Bir hareket yaptınız. Bugünün tabiriyle eylem. O eylemin salih amel olması için ne olması lazım? Birkaç tane maddeyi hatırlayalım. Bir, o işin sahibinin Allah'a ve ahirete iman etmiş olması gerekiyor. Çünkü iman temeldir. İmanı olmayan bir insanın salih ameli olmaz. Allah'a inanmayan veya Kur'an-ı Kerim haşa eksiktir. Burası yanlıştır. Veya şu peygamber yoktur, Kur'an'da geçen bir şey diyelim. Veya ahiret günü yoktur diyen bir insanın salih ameli olamaz. Ne kadar çevreye, börtü böceğe, hayvanlara iyi davransa da iman temeldir. İman olmadan üzerine bina, bina inşa edilemiyor. Bugün deprem çok fazla konuşulmuyor ama aylar önce değil mi? İstanbul'da mesela ne kadar tedirgin olduk. Deprem üzerine, deprem konuşmaları yapıldı, programlar, internetten makaleler yayınlandı. Neyi öğrendik o zaman? Sağlam bir bina için temelin de sağlam olması gerekiyor. Yeni bir da olsa, eğer temel sağlam değil çürükse, sen on katta çıksan, yirmi katlı bir rezidansta da olsan, bir depremde unufak oluyor. İşte iman olmadan da salih amelden bahsedilmiyor. Salih amel için birinci kural iman sahibi olacak. Temel o 2. Salih amel İslam ölçülerine göre doğru kabul edilen bir davranış demiştik size. Neydi birinci şart? Allah rızası için yapılacak. İçerisinde riya olmayacak. Yani ben birine sadaka verirken bunu bazen gizli verebilirim. E, açıktan verdiğim sadaka olmuyor mu? Oluyor. Çünkü niyetin devreye girdi. Bazen açıktan verdin, bazen gizliden verdin. Ama onu verirken eğer niyetin o insanın kızını almak veya e, zor durumda birisiydi, ona iyilik yapıyormuş gibi görünerek medyada veya etrafta caka satmaksa ne kadar hayırlı bir insan, ne kadar dürüst şöyle böyle bir insan dedirtmekse salih amel olmuyor. Bunu da unutmayalım. Bu ikisi salih amelin olmazsa olmazı. Birincisi Allah için olacak ve inanan Allah'a ahirete iman etmiş bir insan olacak ve içinde riya olmayacak Salih amel için Allah rızası için yapılacak Kardeşlerim Salih amelin Fazileti çok Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Salih amel işleyen müminlerin Ahirette Nelerin beklediğini Mükafatların ne olduğunu Bize buyuruyor Mesela onlardan Bir iki tanesini aktaralım İman edip salih amel işleyenlere içinden ırmaklara akan cennetler olduğunu müjdele Bakara suresi 25 yine Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat var Maide suresi daha benzeri ayetlerde de geçiyor. Salih amel. Kardeşim, bileceğiz ki salih kullar arasında olmamız gerekiyor. Salih amel işleyen müminler o salihler zümresine dahil oluyor. Bunun için de çabalamak lazım. Mesela ayetlerde peygamberlerin hayatlarından örnekler anlatılır. Bu ayetler Aynı zamanda salih kulların vasıflarına da işaret eder. Tabi bizler peygamber değiliz. Olamayız da ama onların ahlaklandığı ölçüde peygamberlerin ahlakıyla olabildiği kadar yakın olmamız lazım. Bunun için bir engel yok. Mesela daha yumuşak, konuşması sade, kalp kırmaya uzak duran, misafir ağlamayı seven merhametli gözü yaşlı bir insan. Bunlar peygamberlerin bizler gibi insani vasıflarına örnek olarak verilmiş. Salihlerden salihalardan olmak için de Kur'an'da yazan sünnet-i seniyelerde bize gelenlere dikkat edeceğiz. Şu an Belki radyoların yeni açan veya YouTube'tan böyle dinlerken ilerliye ilerliye hızlı hızlı giden kardeşlerimiz için söyleyelim, asır suresinde ahireti mahvolmamış ahirette Allahu Teala'nın azabına düçar olmamış insanların kimler olduğu aktarılıyordu. Onlardan bir tanesi salih amel işleyenlerdi. Salih kullardı. Ve bir başka maddeye geçiyoruz. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Şimdi buraya kadar çok kısa bir toparlama yapalım. Ben bu zamanın kıymetini bileceğim. Asır suresinde aktarılıyor. Allah Celle Celaluhu yemin ederek bunu anlattığına göre bu zamanın benim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha düşüneceğim. Geriye gelmiyor. Ömür çok hızlı devam ediyor. İleriye yönelik gayelerim, hedeflerimi bir kontrol edeyim. Ne kadar ulaşılabilir, ne kadar ulaşılamaz hedeflerim var. Ömrüm ile alakalı bunları düşündüm. Sonra Allahu Teala'nın ahirette hangi kullardan olmamı istediğini düşündüm salih kullardan olmam gerekiyor ama bunun için ne yapmam lazım İmanımı muhafaza etmem lazım İmanın nasıl yani bir yükselik bir alçalıyor mu hayır ama iman gidip gelebiliyor Allah korusun Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bu yanlıştır haşa demek o imanın gitmesine maalesef vesile oluyor o açıdan dolar gibi altın gibi yükselip alçalak alçalacak bir şey değil elbette ama zayıflayabiliyor. O yüzden imanımı mı samimi bir iman mı değil mi ona dikkat edeceğim. Bunun için de her önüme gelen videoyu her önüme konan kitabı izleyip okumayacağım. Kafam karışabilir mi? Yarın öbür gün, bugün gördüğüm o kafası karışmış, dağılmış insanlardan bir tanesi olabilir miyim diye biraz tedirgin olacağız. Peki, üçüncüsü ayete bitiriyoruz. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek buyruluyor. Kazananlardan, hüsrana uğramayanlardan bir başka özellik hakkı ve sabrı tavsiye diye aktarıldığı zaman ilk önce bilmemiz gerekiyor ki, bir insan başkalarına bir şeyi tavsiye edeceği zaman, evvela kendisi neyi tavsiye ediyor, nasihatte bulunuyorsa ona uymalıdır. Bugün evlatlarımıza oğlum şunu yapma, kızım bunu yapma veya komşunuza böyle yapsan ne güzel olur dediğimizde, bunun etkili olmasını istiyorsak, neyi nehy ediyorsak, neyi tavsiye ediyorsak, onun bizde de olması lazım. Elinizde affedersiniz bir sigarayla, sigarayı pöfüttüre pöfüttüre, kızım, sakın ileride sigara içme derseniz, birçok cevap alırsınız. Niye sen içiyorsun o zaman? Çocuk diyemiyor olsa bile, Aklında kalacaktır. Hadi diyelim komşunuzla, akrabanıza bir şey anlattınız. Kardeşim şu içkiyi bıraksan. Ama daha evvelinde onun aklında siz ve içki arasında bir problem varsa belki size şunu diyecektir. E zamanında sen de içiyordun mesela. Bu olabilir. Yapmanız gereken böyle bir durumda ''Evet kardeşim Allah affetsin, işte ben ne kadar pişman oldum, ben de bu pişmanlığımı senin de yaşaman istiyorum.'' deyip geçebilirsiniz. Çünkü günümüzde böyle örnekler de var. Mesela örtünmüş bir hanım kardeşimiz Allah-u Teala'nın farzıdır biliyorsunuz. Yarın bir meclise gittiğinde arkadaşıyla beraber veya komşularıyla, akrabalarıyla beraber... Sen de örtünebilirsin, ne güzel örtünmek dediği zaman, e sen bundan bilmem ne kadar öncesinde böyle giyiniyordun. Şöyle eteğin vardı, böyle makyaj yapıyordun. Bunlara alınmayacağız, kırılmayacağız. Hemen aklınıza gelecek, bir dakika doğru, ben öyleydim. Diyeceğiz ki, evet kardeşim, ben de istiyorum ki, zamanında dediğin gibiydim. Hatta dediğinden çok daha hatalı şu şu şu kötülükleri yapan biriydim haklısın ama tevbe ettim ve seni daha önce bana da hakkı, sabrı, iyiliği tavsiye edenler olduğu gibi ben de sana bunları tavsiye ediyorum diyeceğiz. Sen de belki benim vesilemle inşallah tevbe edeceksin sen de bir başkasına vesile olacaksın diyeceğiz. Birinci kural şu. Ben ne anlatıyorsam biraz ben dedi olmalı. Bu olmadığı zaman işte bugün iletişim oldukça sığ oluyor. Büyük bir sorun yaşıyoruz karı koca arasında iş yerindeki personel ve işte sorumlusu hakkında sokakta iletişimimiz yok. Çünkü birbirimize değer vermiyoruz velâ kendisi uyusun ondan sonra bana bunları söylesin diyoruz. Birincisi o. Şimdi Allahu Teala ise celle celaluhu insanlar gibi değil. Bu tavsiyeyi kim bize emrediyor? Allahu Teala. Sen kul olarak hakkı, doğruyu ve sabrı tavsiye edeceksin. Bu bir emir. Ne için? Asır suresinde geçen o ziyanda, hüsranda olanlardan olmamak için. Ne yapacağım? İlk önce ben bileceğim. Anlatmak istediklerimi yaşamalıyım. Ayette hakkı ve sabrı tavsiye bir anlamda insan eğitiminin önemine dikkat çekiyor. İrşad faaliyeti. Ne demek bu? İçinde coğrafya veya sanat faaliyetleriyle ilgili bir eğitim mi? Değil. İnsanı çocukluk yaşında da olabilir. Tevbe hasıl olmuştur. 50 yaşında olabilir. Ona hakkı tavsiye etmek ve eğitim vermektir. Yani dünyada biliyorsunuz bir imtihandayız. İnançta, bilgide, ahlakta, hak yani gerçeği doğruyu aktarmak zorundayız insanlara. Bunun yanında hayatın çeşit çeşit şartları var. Maddi, manevi zorluklar var. Bizi yolumuzdan alacak neler önümüze seriliyor. Hatalar, yanlışlar, suç sebepleri var. Bunların karşısında sabırlı olmayı, dayanıklı olmayı insanlara vermektir. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek... Bugün yaşadığımız güzel ülkemizde... ve Vesair ülkelerde... Bütün ahlaki görevleri içine alan... Çok kapsamlı bir görevdir. Hani... Emri bil, maruf... Nehy-i anil münkerdir. Aynı zamanda... Hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Bak kardeşim... Senin başına şu da gelebilir... Bu da gelebilir diyebilmektir. Ve hepimiz aslında bunu yapmaya mecburuz neden biliyor musunuz? Bunun örneklerini siz de hayatınızda görmüşsünüzdür. Zamanında zengin olanlar fakir olmuştur. Dipdiri olanlar ölüp toprağa gitmiştir. Sağlıklı ne kadar neşeli dediğimiz insanlar incelmiş bir kemik torbasına dönmüştür hastalık içerisinde kıvranmaktadır. Bugün ne güzel bir mertebede, ne kadar meşhur, ne kadar ünlü dediğimiz insanlar, yer ile yeksan olmuş, kimsenin arayıp sormadığı insanlar olmuştur. Neden? Hayat bir imtihandır. Eğer biz birbirimize bu emri uygularsak, Hangi durumda olursa olsun karşımızdaki doğruyu, hakkı anlatıp sabrı tavsiye edersek yarın bir başkası da bize aynısını yapar. Bir telefon geliyor veya bir kardeşimiz mesaj yazıyor. Birdenbire annem hasta oldu. Eşim şöyle bir sıkıntıya düçar oldu. Trafik kazasında... Hiç hesapta yoktu. Bayrama gidiyordum. Küçücük bir taş geldi. Cam da açık. Eşimin yan taraftan arabanın gelmiş. Eşimin kafasına çarptı. Küçücük bir taş. Yarım saat sonrasında fenalaşıyor. Hastaneye gidiyor. Bir tarafı felç. Hayat imtihanlarla dolu. İşte biz... İmtihanı tabi tutulacak olan insanlar olduğumuz için, ya ondan imtihan ya bundan ama mutlaka bir imtihan olacağımız için, birbirimize hakkı tavsiye edip, aynı zamanda sabırı aşalayacağız. Peki sabır sadece hastalıkta mı olur? Hayır. İbadet etmekte de sabır vardır. Bir hanım kardeşimin bu sıcak havalarda, bakın, Buram buram terliyor insanlar, örtünüyor olması da, değil mi? Bir sabır tavsiyesidir. Günahtan kaçınmakta da sabır vardır. Kişinin etrafında, hadi gel günah işleyelim diyen onca sebep varken, günahtan kaçmaya sabır da vardır. Bu kadar artık evinizin içinde günah işlemenin kolay olduğu, İnternete bağlı bir cep telefonunla dünyanın öbür ucunda hangi günahın işlendiğini görebildiğiniz, haramların helalin birbirine karıştığı bir mecrada elbette o günahlardan kaçınmak gözüne hakim olmak da bir sabırdır. Allah'ın celle celaluhu emellerini yapmakta Yasaklarından kaçmakta da sabırlı olmaktır. Sadece bu ay kirasını ödeyememiş veya deprem, sel afetinde evini, barkını kaybetmiş insanlara sabır tavsiye edilmiyor. Bakın, sabır nereden, nereye kadar etkili? İbadet ederken de dedik, sabah namazına özellikle kalkmakta zorlanılıyor. Çocuklarımızı, kaldıramıyoruz. Bunlar için de sabır. Bugün ilk dakikalarda eğer dikkatli dinlediyseniz örnek verirken imanı tanıyabilmek samimi bir insan olmayı işledik ya imana giden yolda salih amel dedik. Bunun zıttı neydi? Riya gösterişti. Biz hakkı tavsiye etme derken hakkın karşısında bir bulalım ona göre anlayalım hakkın karşıtı ne arkadaşlar batıl hak ve batıl var batıl inancında bilgisinde yanlıştır asılsızdır ahlakta kötüdür ayrıca hak adaletle de yakından ilişkilidir bu açıdan işte bu ayette bir anlamda da insanların adil olmaları, adalet düzeninin, yani her insanın hakkına razı olduğu, herkesin hakkının korunduğu bir düzeni de bize emrediyor. Böyle olması gerekiyor buyruluyor. Kardeşlerim, bugün cinnet vakalarını görüyoruz. İnsanlar neredeyse topyekün birbirlerine sanki Savaş ilan edecekler gibi Koca hanımını anlamıyor gibi Hanımı kocasından anlamıyor Evlatlar babalarından şikayetçi Anne baba evladım niye böyle diyor Bugün hangi işletmede çalışırsanız çalışın insanlar yönetimden şikayetçi Yönetimdekiler de çalışanlarından şikayetçi Komşu komşudan şikayetçi işte bunların hepsinin menbaı bizi aynı yere getiriyor. Eğer biz Allahu Teala'nın ayetlerini doğru bir şekilde anlar ve ona göre hayatımızı tanzim edersek sıkıntı yok. Ama başkaları için yaşar ve ayetleri hadisleri değil de izimleri veya sanatçıları veya kim olursa olsun fikir sahiplerini Kur'an'ın önüne, dinimizin önüne geçirmeye çalışırsak bocalarız. O açıdan bir kez daha Allahü Teala'ya sığınıyor ve Allahu Teala'dan o asır suresinde bizlere buyrulan samimi Müslümanlardan eylemesini Niyaz ediyoruz Kardeşlerim Gelin bir kez daha Tekrarlayalım Bugün elbette Ezbere bildiğimiz Çocukluğumuzdan Beri en kolay Okuyabildiğimiz namazlarda Asır suresinde bakın Neler neler Gizli Asır suresi Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de indirildiğine inanılan yani Mekki surelerden sadece üç ayetten oluşuyor. Ama içerisinde neler barındırıyordu? Gelin anlam bakımından bir kez daha tekrar edelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Asra yemeğin olsun ki insan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 ve hayırlı bir ölümü nasip eyle insi ve cinni şeytanların şerrinden kin riya ve gösterişten nefsimizden gelecek kötülüklerden bizleri akrabalarımızı evlatlarımızı müslümanları muhafaza eyle ya Rabbi kimsesizlerin kimsesiz sensin ne olur bu bilgileri öğrenememiş. Annesi babasından duymamış. Herhangi bir kimse de ''Kardeşim yanlış yapıyorsun, ne olur bunları yapma'' diye uyarmamış kardeşlerimize bizim sesimizi ulaştır. Onların gönüllerine ne olur kendi ismini sunmamıza yardım eyle. Ya Rabbi, ayağımızı kaydırma niyetlerimizi halis eyle bizi dost doğru yolda giden ama her an acaba düşebilir miyim diye korkup dengede korku ve ümit arasında gidenlerden eyle hastalarımıza şifa borçlularımıza bu borçları ödeyecek maddi kazançlar Evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı yuva ve yuvasında sorun yaşayanlara da derin muhabbetler nasip eyle. İçimizden, evimizden, iş yerlerimizden, kısacası bizden şeytanı uzak eyle. Ayetinde buyurduğun gibi, hakkı, sabrı tavsiye edenler ve zatına samimi bir şekilde inanan kullarından eyle. Amin. Amin Amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed Ve nebiyine Muhammed Bir başka yayında buluşmak ümidiyle Sürçülisan ettik Affola Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu